Elhamdülillah ve ve vesselam ala Resulillah amma ba'd. Şimdi bir arkadaş soruyor. Allahu Teala kıskanır mı? Kıskanırsa kıskanması nasıldır? Nedir? Onu soruyor. Evet arkadaşlar, Allahu Subhanahu Teala kıskanır. Al kıskanmak da Allahu Teala'nın hakiki bir sıfatındandır. Kıskanır mı? Ve kıskanmak da hakiki sıfatındandır. Ama onun kıskanması diğer sıfatları gibi mutlaktır. Bizimki nedir? Azdır, mukayyettir. Yani bizimki insan cüzüdür ama onun allah Teala mutlaktır. Mutlak ne demek? Yani ona hiç kimse benzemez. Genel kıskanmaktır, bitmez. Nasıl Allah'ın rahmeti mutlaktır ama insanda da rahmet var. Rahmeti sınırlıdır ama Allah'ın rahmeti sınırsızdır. Allah'ın azabı sınırsızdır. Ama insanın azabı ne kadar azabı verebilir? İnsan azabı sınırsızdır. Ve hakeze Allah'ın kıskanması mutlaktır. Allah neden kıskanır? Allah sınırlarını açmaktan kıskanır. Allahu Teala kullarında sınırları açmaktan kıskanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? İnne innelillahi innallaha te allah Teala yugar. Allahu Teala kıskanır. وَغِيلَتُ اللّٰهِ تَعَالَا اَنْ يَأْتِيَ الْمَرْءُ Allah حَرَّمَهَا اللّٰهِ ما, حرمه مَا حَرَّمَ اللّٰهِ Bir rivayette مَا حَرَّمَهُ Ne demektir? Allahu Teala kıskanır. Allah'ın kıskanması da şudur. Allahu Teala bir emri verdi. Kul o emri aşması. O sınırı aşmasıdır. Bu da nedir? Allahu Teala'nın kıskanmasıdır. Çünkü Allah Teala insanları yaratmış, onlara ne geçerlidir, ne faydalıdır yolu da göstermiş. Allahu Teala ne yapar? Kıskanır. Neyi kıskanır? Kulları başka yola sapılırçan, şirk koşarçan, çifrederçen, günah işlerçen. Anlatabildim mi? Ama kıskanmak genelde şeyde kullanılır. Eee Fahiş işlerde kullanılır. Her şeyin fahişinde kullanılır. Ondan dolayı kıskanmak mahmut güzel bir şeydir. İnsan kıskanç olacak ama kıskanmanın da ölçüsü var. İfrat tefrite yedilmemesi lazım. Her şey sınırında olması lazım. Allah yolunda kıskanmak sınırsızdır. Ama insanlar arasında kıskanmağın sınırı var, haddi var. Açsan hastalığa kadar Sapıklık kadar insanı gö götürür. İnsanı hayatında karartabilir. Onun için kıskanmak güzel bir şeydir. Onun için bir tane şerefi üzerine, namusu üzerine kıskanmak mahmuttur güzel bir şeydir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennete girerken İsra Miraç'ta e, bir villa gördü. Çok haşemetli şato. İçinde cariyeler baksalarda dolaşıyor. Ya Cibril bu bu azametli şato kimindir dedi ey Muhammed dedi bu Hazreti Ömer'indir dedi. Resulullah hemen diyor ya Ömer Ömer için konuşur bunu. Bana derken senindir hemen senin kıskançlığım kıskançlığın benim aklıma geldi hemen yüzümü çevirdim o bir tarafa senin cariyelerini görmeyeyim diye. Allahu Ekber Ömer diyor ya Resulullah senden mi kıskanırdım? Demek ki kıskanmak güzel bir şeydi. Sa'di ibn-i Muaz kıskandı dedil bir tane bir soru sordu ya Resulullah dediler işte bir tane e, e, namusu şerefi yani ailesi üzerinde bir erçeki bulsa bir odada ne olur Hemen Sa'd ibn Az kalktı vallahi dedi ben bulsam hemen kafalı kafasını vururum Sahabe baktılar yani nasıl Ömer şey e, Muaz böyle şey yapıyor eee eee Sa'd Sa'd ibn Ubad nasıl böyle e, Resulullah'ın önünde böyle hemen direkt. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, "Sad'in mu e, şeyine eee, taaccübünüz yani e, garibinize mi geliyor?" Vallahi dedi, "Ben ondan kıskancım. Allah da bizden kıskançtır." Onun için Allah istemez kulunda fahişe işlenirsin. Onun için fahişenin en zoru nedir? Zinadır. Resulullah sallallahu bir rivayette diyor: "Ma ehadun aghyaru min Allahin an yazni abdahu aw yazni amatuhu." Yani "Ma ehadun aghyaru min Allahin an yazni abdahu aw Allahu Teala bir tane sen ister misin senin el altındaki çöleyen yani, eee cariye zinetsin, ıskanırsın. Allah Teala en kıskançtır. Sizden daha fahiş Allahu Teala. Ayet-i ne diyor? "La takrabu'z-zina innehu kan fahişeten ve sa'a Zine Zina int fahiş şeydir. Onun için zineden daha fahiş lavattır. O daha fahiştir. Allahu Teala bu türlü fahiş şeylerden nehyetmiş bizi, uzak durmuş. İçki içmek hırsızlık, yalan söylemek, curum, katil bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi kıskanç şeydir, fahiş şeylerdir. Allahu Teala bunları istemez. Ehlinde şeyinde, kullarında görsün. Allahu Teala kıskanır. Allahu Teala sevinir. Allahu Teala bu sıfatları insanın sıfatı gibi değil. Çamal sıfatıdır. Çünkü buzda bizim elimizde burada terazi nedir? ليse kemithlihu şey ليse kemithlihi şey'un ve huve semî'ul alim Allah gibi hiçbir şey dengi yoktur. O eşitendir, cörendir. E ne yaptı? Onun dengi yoktur. Yani biz diyemeyiz Allah bizim gibi kıskandırır. Çünkü dengi yoktur. O zaman olmaz, hata yaparız. Diyemeyiz. Çünkü Allah'ın dengi yoktur. Bu bir kaydedir. Kaydeyi açmamamız lazım. Onu çok kıskanmak Allah'ın bir şeyindendir. Kıskanır Allahu Teala. Kıskanmak da Allahu Teala'nın bir sıfatıdır. Kitab-ı sünnette sabit olan bir sıfatıdır Evet, Allahu Teala bu sıfatı biz Allahu Teala veririz ama onun şöyle inanırız. Onun kıskanması mükemmelliktir. Evet, ve Rabbi rabbil alemin.